<Sessizlik> Allahü Teala Kitabı Aziz, Azizullahi min Şeytanı Rajeem, Bismillahi r Ya yeh nas? İna halaknakumun zikr-ı ânsa ve jâl nakumun şuobu ve, ve kabaîlîl taârifu. İna aklemekum ind Allah akakum. İla aakhir al-ayy. Sallek Allahu Azim. Allah Şürahane Hazretleri insanları bir erkekle bir kadının ceminden yani erkekten nuradımız Hazreti Adem Safileullah büyük bölüm Adem Aleyhisselam'ın sulbundan ve Havva annemizin rahminden huzur getirdi. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı da kendi yedi kudretiyle topraktan halka eledi. O halka eledi. Hazreti Havva'yı da Adem'in ye kemiğinden halka eyledi. Sonra onları cemeliyip bizlere onlardan dünyaya getirdi. Adem'i hem annesiz hem babası olarak dünyaya getirdi. Hava ise annesi olmayarak babası olarak dünyaya getirdi. Babalı yani anne yok babadan dünyaya getirdi. Hazreti İsa Aleyhisselamı da babası olarak dünyaya getirdi. Bizlere de hem anneli hem babalı olarak dünyaya getirdi. Bir kadınla bir erkeğin izdivacında... İstediği vakitte çocuk vermedi, akın bıraktı. Allah cümle kudretini bizlere gösterdi. Görenleri şu, İsa Peygamber'in hilkati, Adem Aleyhisselam'ın hilkati gibidir, onun misali gibidir. Nasıl ki Allah, Adem Aleyhisselam'ı anasız babasız halkettiyse, Havva'yı anasız, Hz. İsa'yı babasız, bizleri analı babalı, Yine her erkekle her kadının izdivacından, gücem olmasından dünyaya evlat vermedi dilediği vakitte verdi. Bazısını çok <gülüyor> evlada sahip kıldı, bazısını akim kıldı. Kökünü kuruttu. Bahusus Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Dibriyus Hazretlerinin halkını kurmalar ve bunlar ektara olmuşlardı. İsimleri tarihlere lanetle geçmiş ve zürriyetleri kurumuştur, Kürreye arttı. Hazreti Muhammed aleyhi Vesselamın vesselam'a muhabbet zürriyetleri İlahiyen, açılır karar, dünyada kabul bulacaktır. Bulmuştur ve olacak Kafir dahi olsa verir. Yalnız mümin değil. Kafir olduğu halde Resul'e buğz etmese, Allah onun zürriyetine Hı. dünya yüzünde hayat verir ve baka bulur. Belki de zürriyetinden, Resul Aleyhisselatü Vesselam'a buğz etmediğinden, ona karşı bir hasim olmadığından, Zürriyetinden mümin getirir dünyaya. Ki Kadir gücesinde artan nur işte bunlara taksim olur. bu kişilerin evlatlarına taksim olur. Bakıyorsun bu mülekette İslam çocuğu olduğu halde İslam'dan çıkmış. Uzak diyarlarda İslam'dan bir haber olduğu halde Hazreti Allah'a iman ve Resulüne gönül vermiştir. İslam olmuştur. O nuru Ahmed'i oralara kadar sıraya etmiştir. Allah layık olduğuna imanı verir, layık olmadığından alır. O bir nurlu kamistir, gömlektir. Bilediği kuluna giydirir iman gömleğini dediğinden çıkardı çıkartır. Tabi layık olduğu vakitte o imana, onda iman beka İşin başında da Hz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve selleme muhabbettir. Hz. Peygamber'i sevmeyenler Allah'ı sevmiş olmazlar. Hz. Muhammed aleyhi salatu Biat etmeyenler, itaat etmeyenler Allah'a itaat etmiş olmazlar. İlla Cenab-ı Hakk'ın naibi, Halifetullah türreye artta cümle-enbiyanın serdarı, Allah'ın sevgilisi Mahbub Hz. Muhammed hüsnül <gülüyor> Elhamdülillah, Allah bizi, ona ümmet kılmış, bu nimeti diğer peygamberle bile arz etmişlerdir. Yüce yüce peygamber, ''Ya Rabbi beni yüce peygamber halk ettin, lazim peygamber halkettin, keşke ümmeti Muhammed'den olsaydım.'' demiştir yani. Bu kadar bize Allah'ın lütfü kerime vardır. Fakat biz bu nimetleri bilemiyoruz. Maalesef nimetin kıymeti, nimetin şükrü eda edilmedi mi? O nimet insan elinden çıkar almaz. Bu nimete her gün şükretmeniz. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> ümmeti olduğuna. Cümle enbiya da gene peygamberimizin ümmetidir ya. Çünkü cümlesi nuru, Şems-i Hakkat-ı Muhammediye'den Cümle Enbiya'da Nur'un ondan alınmış. Halilullah, Allah'ın Halili, Ya Rabbi bu kadar metisana diyorsun, beni onların lisanından ismimi eksik etme demiş. Salavat-ı Şerife'de ismi geçmiş, Kur'an'da ismi geçmiş. Sevgi illeti odur. Allahümme sallâ alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ sallallâi teâlâ İbrahim ve alâ âli İbrahimin neki halidun mecid. İbrahim peygamberinin lisanımızda dolaşması duası ile... Bu kadar metü sana eyledim ya Rabbi Habibül Muhammed'ini, benim ismi onların ümmetinin lisanında zikredilsinler beni. Allah da kitabında onu zikre eylemiş. ve ümmeti Muhammed'e salavat olarak ihsan-ı inayet vermiş peygamber talim buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar mühim yani. Bulunduğun mevkiyi, bulunduğun derecatın kader kıymeti ne bilir? Hiçbir ümmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin İhraz ettiği şerefi almamıştır. Onlara Allah ağır ağır vurmuş onları onlara bize ibret kılmıştır. Bize tahfif etmiştir. Kavm-i Musa'ya elli vakit namaz olmuştur. Bize beş vakit. Kavm-i Musa'ya zekat dörtte birini vermek ve dört senede hepsini dağıtmaktır. Bize kırkta biridir. Hatta Teala bizi göndermiş en kısa zamanda. En büyük ecirleri bize ihsali inayet vermiştir. Neden? Bende iyi Muhammed olduğumuzdan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun çok sev. Peygamberi ne kadar çok seversen imanın nuru o kadar artar. Her şeyden ziyade <gülüyor> Resulullah'ı seversen imanın kemali ver. Okuduğum işte biz Ademzade'yiz. Adem'den geldik. Adem aleyhisselam'dan geldik. O darbin nazariyesi, kitaplarda okuduğumuz, okuduğumuz, işittiğimiz ve bunlar hepsi dünyevi kul görüşleridir. Kul nazariyeleri. Bizim elimizde bulunan kitap, kitab-ı ilahidir, semavidir. Allah kendisi bize Adem'den halk ettiğini haber vermektedir. Biz maymundan gelme maymun çocukları değiliz. İnsan evladıyız, Adem evladıyız. Bir defa bunu bilin. zadesin yani. Bu kadri kıymetini bilirsem Adem'in Adem'in kıymetini Adem bilirmiş. Eğer kendini seversen, kendini bilirsen, hakkı bileceksin ve halkı bileceksin. Kendini bilemezsen, bulamazsen ne hakkı bilirsin, ne halkı bilirsin. Öyle kendini sev ki halkı seversin. Adem zadeyiz. Allah Adem Aleyhisselam'a esmasını talim buyurdu. Ve allemel ademel esmai kullaha Kur'an-ı Kerim'de Yani verdiği manalar denizden bir katre şemisten bir zerredir. Zannetmek hemen bu sözler bitti, ayetin manası tükendi, o manaya değil. Benim anladığım kadar, <gülüyor> senin anlayacağın kadar konuşuyoruz. Heh, yani su içmekle senin karnın doydu, tevközler su bitmedi, deryaların su bitmedi yani. Onun gibi yani, seni anlayacağım. Adem Aleyhisselam Esma'ya malik oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Allemel, Ademel Esma'dır. Hem Allemel Zata Muallim'dir. <gülüyor> Hem zata hem sıfata hem İsmaya malik olan ve alim olan Hazreti i Fahri Risalette, sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle olmasına rağmen Subhaneke ma'arafna ki hakka ma'arifet ki ya ma'arap buyurmuşlardır. Ya Rabbi bizin hakkıyla bilemedim demişlerdir. Bunun manası her tecelliyattan sonra yeni bir tecelliyatın zuhurudur. Ve Cenabı ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen o sadır, şerhi sadır yok mu göğsünün açılması? Haa. İşte bunun tesiridir o bu ki diğer emliya evliya Allah'ta bizim bir parça böyle kendilerinde biraz ağız tecelli tevecüh etmek için ha bak kimisi ona hak demiş kimisi de şey demiş vesile cübbetiçi vallahi boş durun evliya Allah mest olmuşlar böyle ama efendimiz öyle bir ummandır ki oraya böyle tecelliyat oldukça doyamaz o Sübhane ki ma'arifınake ve izan ne ifan idrak edebilir. doymayan bir umman, kanmayan bir umman peygamberimiz tecelliyat-ı ilahiyede çok büyük. Büyük demekle ifade edemedim. Allah. Peygamberimiz Allah'a Allah. aleyhi ve sellem. Çok büyük. Evet. Sizi bir, bir kadın ve bir erkeğin izdivacından cem olmasına hak ettim. iki türlüdür. Birisi gayrimeşru olarak Allah eder Zina edilir ya. Yani. Zinada Cenab-ı Hak gayr olduğu için gayr olduğu için zinada Eshab-ı İlahiyenin Kutsi olan esrar ilahinin zuhurunun kötü yere dökülmesinden gayrimeşru olmasına Allah galab eder. Çocuk gayrimeşru gelirse onda bir alıp beklenebilir. Ne kadar insanların başına gelen belalar varsa, musibetler, cemiyetler, milletler üzerine hep pişlerden doğa gelmiştir. Çocuğun kabahatı yoktur. O, o suç ana, şey, ana babanın mevkinde olan zanilerin suçlarıdır. O ayrı dava. Onların ekiyi o tohum, onların yüz karasıdır. Çocuğun kabahatı olmaz. Ama ananın babanın, çocuğun kabahati annenin babanın kabahatıdır. İyi diyeyim de konuştuğumuzu çok dikkat edin. Allah. Çocuğun elepsiz, ahlaksızsa bil ki senin kabahatındır o. Uzağa gitme çok. Aman efendim nasıl olur Hz. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil? Kabil'i katreyledi. Tabii öyle oldu ya. O da Şecere-i yedi. Hz. Adem ondan zahir olan Meniye dünyaya geldi için öyle oldu o hadise. E ya Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir oldu? O da öyle söyledi. Gene babasının zellesi. Dünyada hiç kafir kalmasın Ya Rabbi dedi. Halbuki Kudretullah bunu istiyordu kainatta. Kafir'e mümin olmayacaktı. Her şızıtı ile Yılan bile Adem peygamberin istifrasından yediği için zehir aldı. zehirle Zehir alın kılıklısı halde. Çünkü o şeceri memnun eden Allah'a minetinden yediği için zelles oldu Adem peygamberden. Faili kendisi değil. Faili haktır ama zahirde Adem peygamberi icra etmiş, bize büyük ibadet göstermiştir. Adem peygamber işin farkına varmış, suçu Allah'a yüklememiş, kendi nefzine yüklemiş, Rabbine zalimler demiştir. Senden evin günahı sudur ettiği vakitte Allah'a yükleme, günahı, kendi edepsizliğine yükleme. Ben sarhoşum Allah'tan diyor, terbiyesiz elim. Senin terbiyesizliğinden ol. Rabbine zalimler diyeceksin, nefsine yükleyeceksin. Hayır olduğu vakitte haktan bileceksin. Hayır nefsinden bileceksin, şerrı Allah'tan bileceksin, olmaz öyle şey. Şeytandan biri bir hakkın yok. Nefsinden biri. Büyük velilerden birine gelmişler, Müritleri demişler ki şeytan bizim imanımızı alıyor. Hazret demiş ki şeytanı çağırmış. Bizim müridlerin imanını alıyormuş. Haşa demiş şeytan. Ben de okudat yoktur. Onlar imanlarını atarlar, biz onların attıkları imanı alırız demiş. Yine bir veliullahın huzurunda niye bu cinayetin demiş? Ben yapmadım demiş. Ya böyle şeytan bana yaptırdı demiş. Der demiş, o veli ona şu cevabı vermiş. Adem peygambere secde etmeyen şeytan sana pezelek ne yapacak demiş. Terbiye derif demiş. Kendinden bilirksin hepsini. Şeytandan Allah hatsın, her şeyi kendinden değil. Ve kendinde bul. Hak da sende, şeytan da sende. Arama. Cennet de sende, cehennem de sende. Arç da sende, kürsi de sende. Kendini hal bilmem. Ne varsa kainatta? Bu alemin sübra yürgü. Sen alemi kübrası. Zahirde alemizsin, küçük alem görünüyorsun, büyük alemsin. Bu kainat zahirde büyük alem görünse seninle de küçük alemdir. Senin için halka olmuştur. İki, biz besmelelerden bahsediyoruz, piçlerden değil. Bütün beşeriyetin çektiği gayem meşhur olan çocuklardan gelen, gelen kimselerdir. Beşeriyeti felaketlere gidilen çocukluğa. Ufak bir tohum ekersen yerek, o tohum nasıl ki bir tane tohum verirse, ister iyilik, ister kemlik, muhakkak böyle zahir olur kainatda. Bunu unutma sakın ha. İkincisi, meşru olan Ebeveyni Besmele yanaşmış, Hakk'ın emriyle evlenmişler, ondan gelen çocuklar. Biz buradan Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği için orası. Ey insan oğlu, biz sizi bir kadınla değil erkeğin izdivacından halk eğlenik. Millet millet, şube şube, kavail, kav, kabile kabile halk ettik, ayırdık. Ama içinizde hiçbir kimsenin bir kimseye fayeketi yoktur. Ancak tevhid ve takva. İlle takva, hak korkusu. Evela tevhid. Tevhid bir ağaçtır ki yerden gökleri yerin altına yedi kat yerin altına gitmiş ve gövdü semaya ulaşmış. Dalları yedi kat semanın tevküne geçmiştir. Bu la ilahe illallah'a misaledir. Onun için bütün müminler, renk, ırk, şu, bu, hiçbir fark yoktur. Ancak takva iledir ve bütün müminler kardeştirler. Sakatı, sağlamı. Fakiri, zengini. Hastası, sıhhatlısı. Renklisi, renksizi. Niye Cenab-ı Allah alt tarafında ayet keriminin? İmamel mümin ehvetin. Bütün günler ihve. Kardeştiriler. Nereden? Üç yoldan kardeştiriler. Birisi Adem'in çocuklarıdır. Hepsi Adem Peygamber Resulü'nden gelmiştir. İkincisi, manevi olarak bağlı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Çünkü... Yol iki türlüdür. Bir döl evladı vardır, bir döl evladı vardır, bir yol evladı vardır. Döl evladı zürriyetinden gelen. Yol evladı senin yolundan yürüyen, senin izinden gidendir. Ümmeti Muhammed'in kafesi Ali Muhammed'tendir. Allah! Allah! Ve evladı Muhammed'tendir. Neden? Madem bir Resulullah'ın çizdiği yoldan, Peygamber'in getirmiş olduğu şeriat-ı Garra'ya Ahmet'in yürümektedir. Onun yolundan gittiği için Ali Muhammed'ten sayılırlar. Bir de Ali Muhammed var ki peygamberimizin biz sulp-ü pakinden gelmiş onlar bizim hidayet yıldızlarımız imamız mevkindedir. Şerefin onlar. Üçüncüsü din kardeşliği. Dinde kardeşiz. Kusurlar bırakılacak. Kinden atılacak. Senlik denlik bırakılacak. Katirin, zındırın, melunun peşine düşülmeyecek. Allah yolu apaşikâr. Nuruyor. Hazreti Muhammed'in çizdiği yol duruyor burada. Şimdik. sen sonra bırakıp kimse tabi olmayacaksın. Ve birleşeceksin. Kini kaldıracaksın içinden. Kim? Hangi kalpte kim varsa o kalpte din yoktur. Sana yüzlerce kıssasını, menakıbını söyleyelim, bildirelim. Baksana en en büyük önderlerimizden, İrb şehrinin kapısı olan Hazreti Ali, Hazreti Ali bir şeyin anlatayım sana bak, bir kıssasını, bir, bir akın izanın varsa eğer, bundan sonra bu kağıde girecek yani. İbn-i Mülcem Hazreti Ali'nin şeyindeydi, hüdamiydi, hizmetçisiydi yani ona dedi ki, Hazreti Ali senin, benim katlim senin elindedir. Böyle hüküm kaza olmayacak dedi. Aman dedi ya imam sen ne yapıyorsun, bu sözü bana nasıl söylersin? Hemen beni katlet burada, ellerim benim kurusun sana el kaldıracağımı. Yok dedi. Suç icra edilmeyince hüküm infaz olunmaz. Suç infaz et ki suç, hüküm infaz olunur. Zamanlar geçti. Zamanlar tebdil oldu, kalpler de tebdil oldu. Zamanla kalpler tebdil olunur. Mukalliben kulubu ve absar Allah'tır. Kalpleri ve gözleri çeviren Allah'tır yani. Onun için bazı zaman bakıyorsun vaktiyle şeymiş, çermiş, şuymuş, buymuş, bilmem neler falan filan. filan. Şimdi namaza başlıyor. Düz, tövbekar bir insan oluyor. Bazı ayna misali olan Cevad ya senin bakma sofulu, baktiyle senin vaktiyle geçmiş o bitti o vaktiyle. Daha yine zemin kemer lazım bana torbe eti tamam halas oldu, canın ağrındı. Anasından doğduğu gibi oldu, vaktiyle bırak o vakti kelimesini. Geçmiş şu teki rahmetli iş fenaki de olur sonra. Döndünce mazeret ben verir, benetin cemazeni verdi biliyorum. Daha verildi ben iyiydim beraber. Hani yerin bir su parçasıydı. Onun için kalpler döndüğü gibi gözler döndüren Allah'tır zamanlar. Onun için daima bak. Dikkatliyorum. Şu, üzerine çok incelikli durun yani. Her güneşi gördüğün için güneşin çıkmasına bir ayet gelmiyor. Unutmuşsun. Halla hamur olmuşsun yani. Büyük ayet güneşin semaya çıkması olur. Artık dünyanın tükkü güneşi orası konuşmuyorum yani. Sana anlatmak şeyini söyleyeyim. de çok iyi namaz var. 40 rekat var. Her rekatta ihdine sırat-ı diyorsun. Bak dikkat et bunu. Ya Rabbi, sırat sıratı müstakim olan din İslam'da sabit, kadem et. Benim kalbimden imanımı alma diyorsun Cenab-ı Hakk'a. Mühim çok. Kalp döner, akşam deli olan sabah kafir olabilir. O veli-i hasa vardır, onlar müstesnadır, Onlara sözümüz yok. Her mümin velidir. Akşam zengin olan fakir, sabah fakir olabilir. Akşam mümin, sabah kafir, sabah kafir, akşam mümin olabilir. Gönüller döner. Açık bir ova gibidir. Onun için daima hakta alaylan. Mütabakatı eksikmeyeceksin kalpte yani. Daima müradet Allah'tan ay ayağı kesmeyeceksin. Ya bir aman. Aman Ya Rabbi götür beni ağrıza. Kalbi döndü geldi zamanı vurdu. İmam Ali'yi Huzuruna şimdilik soruyorum. Ki İmam sorması hak ve gerçek. Bize duyuracak. Eğer duyurmasaydı suizanlar ortaya gelirdi. Bazı husatta insanların söylemesi lazım bilir. Yanında bir kimseye götürürsen bir kadın falan filan böyle... Halk şüphemeye senden, onun için bu benim kardeşimdi yahut ailemdi diyebilirsin, yani doğrusu söylersin, halkın kalbinden şüpheyi gidermek için. Onun için cenab Ali burada ne yapıyor? Bize kendisini, kendisinin durumunu beğen ve halkın üzerinden, efendim, düşmanları tarafından kendisine yapılacak iftiraları redd için soruyor İbn-i Mülim'i çağırttı. Zehirli kılıçla burada i̇mam Ali, hain. Sana ne yaptım? Ekbeyle mi mani oldum? Haşa dedi. Peki iffet rızına mı dokundum? Haşa ya imam. Katil konuşuyor halkın zorunda. mahkemede. Peki niye bana layık gördün vurmayı? Cevap verdi. Er hüküm Allah'ındır dedi. Terbizlik yaptı işte. Yine. İmam Ali buyurdu ki sözün hak, niyetin batıl dedi. Sözün gerçektir, haktır ama niyetin batıl. Götürün bunu hapsedeyim dedi. Götürdüler Hz. Haseney'ni, Ebi Haneke'yi çağırlayanlardan. Dedi ki, bak evlatlarım, bu adam bana kılıçla mı vurdu? Ben bunun kılıcıyla ya şehit olurum, yahut iyi olurum. İyi olursam, bunun hakkındaki muamele benim şahsıma ayettir. Bana ayettir. Ne yapacağımı ben biliyorum. Affedelim. Affedelim. Ama şayet şehir olursam Allah'ın ahkamı geri kalmasın. Çünkü ahkam geri kalırsa zalimlere fırsat verilmiş olur. Mesela hırsızlık bana öldürseler hırsızlık durmaz. Mutlaka adalet tam yerini bulmalıdır. Allah'ın şey olur. İbet olur kâinat. Fesatların batmaması, fesatların devam etmesi ahkamı yerine gelmemesinden. Hükümler verilmeye başlasın İşinmeyi değiştiverir hemen, derhal. Herkesi adilane, Allah'ın hükmü gibi, Allah'ın dereceği gibi olacak. Dedi, bunu bir, bu bana bir kılıç vurdu, siz bunu bir kılıçla ne yapınız? Katfedin, ahkam yerine gelsin. Allah ahkâni ki, zalimlere ibret olan. Ama iyi olursam onun hakkındaki kimi teâlâ benimdi. Deviniz Muhammed aleyhi vesselamdan işittim. Birken dahi kudursa ona el eza ve cefa etmeyiniz. Yeterdiler sonra İmam Ali'ye süt getirildi. Hazreti İmam sütü içmedi kendisi. O adıma kiğlenmedi yani beni vurdu diye. Süt içmedi. Dedi bu sütü götürün bir garip var zindamda dedi. Zindamda bir garip var dedi ona götürür. Dediler ya imam hangi garip? Bana kılıçla vuran dedi. dedi. Şimdi o beni vurdu işine kimse bak basarıyor sonra hakaretle nazar ediyor. Gariptir o şimdi. Garip oldu. Elinden tutanı yok şimdi. Biz garipleri ne yaparız? Elinden tutarız. Götür sütülerin ona. O içsin sütü. Katiline imam Ali süt gönderdi. O hain o sütü içmedi ve dedi ki İçine zehir koydunuz, beni öldüreceksiniz, bilmem ne olacak falan laflar büyüttü. Geldiğiler, diler ki yayınmam, gönderdiğiniz sütü içmiyor. Neden içmiyor? İçine zehir koydunuz. Aman, Ehl-i Beyti Mustafa bu, de, bu dena ata tenezzül mi? Yapar mı bu işi hiç? Niye diye su izan etti böyle? Neden su izan bize? Biz böyle şey dena ata irtkât etmeyiz. Süt diye zehir verelim. bol olacak Ali Hammede. Eğer gönderdiğim sütü içseydi, iyi dinle, kulağını ben de yanaverim. Katılık pamuğunda kulağından sıyır çıkar. Eğer gönderdiğim sütü içseydi, yarın bir kıyamette cennetin kapısını ayağımı dayar, işine, evvela katilimi cennete koyar, sonra kendim girerdim dedi. Kinlenmedi. Üzüldü. Bir katletkin olursa o bir gün olmaz. Onun için tavuk kaçtı, horo düştü, bilmem ne böyle şey için ibadullah birbirine kırmaları, iblislerin peşine düşmeleri işte doğru değildir. Allah yolu apaşikârdır. Gel, gel, Felaket günleri çarpmadan bu yoldan dönsen gerisi geriye. Hak yola gel. Hz. Muhammed'in çizdiği yola. Felaket günleri yaklaştı. Böyle devam ederse o yoldan gelen sen Nadim olacaksın. Çünkü müminler müminlere gelen beliye beliye suretinde mücadele ilahidir. Bak tekrar tekrar sizi düşün tefekkür eyle. Müminlere gelen beliye musibet musibet suretinde mücadele ilahidir. Ama kafire gelen musibet, zalele gelen musibet, musibeti azim Şeytana hizmet edenler, siz doğru gelin. Gelmezseniz o yolda siz, ben, siz sonra çok pişman olacaksınız. Ve elleriniz ısıracaksınız. Saçlarınızı, sakallarınızı yolacaksınız. Çünkü bilmiş oldunuz ki, müminler kardeşinizdir. Kardeş kardeşin kanına dökmesin. Kardeş kardeşe bağrını assın Kardeş kardeşi kucaklasın. Düşman hazır beklemekte. Ve düşmanın katiyen ve katip eden merhameti yoktur. O Alevi'ymiş, bu Sünni'ymiş, bu Şafi'ymiş, bu Maliki'ymiş, bu Şia'ymış. Böyle bir şey katiye düşünmez. En büyük kabahatın İslam olmandır. Muhammed'i olmandır. Allah! Bu, senin, bu, bu, bu imanın senin başını yemeye katil gelir. Hiç merak etme. Aramaz yani. Bu Sünni, Şafi, Alevi, Şia ve Mutezile, zeydi, Meydi falan hiç aramaz. Belki... Bir tarafı imha etmek için bir tarafı kullanır. Ondan sonra onu işin bitirdikten sonra daha da dizi bir onu kaldırır. Bir çuvalın içerisine yücük fırına atar Onun için tevhid, tevhid nuru müminlerin kalplerini münaverleştirmiş. Hak da onlara göstermiştir. La ilahe illallah Allah'ın kılıcıdır. Allah'ın bürağıdır. Allah'ın nurudur. La ilahe illallah kılıcı kendilerin başına iner. Nefsi emarinin kafasına yine. Dersen tevhid ile bağrını, kalbini, zahirini, batınını nurlandır Ve mümin kardeşine bağrını aç. Kimi terk et. Çin'i yerine sevgiyi koy. Mümin kardeşine gazaplanacağına hilmiyeti daha hayırlıdır. Mal, cahil için kavga yürüte ediyorsun. Bunun, bunun yerine de Allah ve Muhammed'in sevgisini koyar sana kafi gelecek ki sen Muhammediysin. Sen en yüce makamatı ihlas ettin. Cennet senin için hazırlandı ve süslendi. Allah cemalini sana hazırladı. Nereye bakarsın hakkın cemaline dönüyorsun ama farkında değilsin. Senin için bunlar hepsi. Ümmet-i in. Allah indinde elinde de en mukaddes olan kişiler muttakilerdir. Kimsenin kimseye hiç bir fazileti olamaz. Kim ki Allah indinde muttakidir, Allah'tan korkar, o kimse yücredir. Allah'ın elinde de muttakidir, Allah'tan korkar, o kimse yücredir.